يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويقولوا قولا سبيلا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصطغى الحديث كلام الله وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتفاتها ve kul muhtedete bid'a ve kul bid'a dhalale ve kul dhalalete'n nar. Değerli kardeşlerim, bu hafta inşallah yine yeni bir konuyla karşı karşıyayız. İlk Müslümanların hayatlarında, yaşantılarında işkenceyle ve baskı ve zulümle Karşı karşıya kalmaları, yani bu merhale, bu dönemden, böyle bir süreçten bahsedeceğiz inşallah. Geçen dersimizde bu işkence döneminin başlangıcı idi. Onlardan bahsettik. Bu derste de, bu sohbette de inşallah ilk Müslümanlardan olanlar nasıl işkence görmüşler, nasıl sabretmişler, aleyhisselatü vesselam onları nasıl medeh yapıyor, övüyor, sena ediyor, bunlardan bahsedeceğim. Kardeşlerim, <gülüyor> Allah subhanehu ve Taala hak ehlini, onların kalplerini, nefislerini cilalamak, parlatmak, yani batıldan temizlemek için Düşmanlarıyla imtihan ediyor. Bu imtihan ilk Müslümanlarla başladı. Bugüne kadar geldi ve bugün de devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Allah Azze ve Celle müminleri düşmanlarıyla, hasımlarıyla imtihan ediyor, deniyor ve onların durumlarını ortaya çıkartıyor. hak ehli içerisinde mükemmel, böyle ciddi, çok önemli karaktere sahip olanlar, yani tam bir sadakat sahibi olan kimseleri ve onların böyle hoş, güzel derecelerini ortaya çıkartmak için bu imtihanı yapıyor. İnsan kendi nefsinde imtihan olduğu gibi, kendisiyle, ailesiyle imtihan olduğu gibi düşmanları ve hasımları tarafından da imtihan oluyor. Belki bugün bize bu imtihan uzak gelebilir ama yanı başımızda komşumuz tarafından, komşumuz e, insanları tarafından böyle çok ciddi bir şekilde yaşanıyor. Hakikat ortada. Bunu az çok hepimiz biliyoruz. İşte ilk devir Müslümanlar, ilk İslam'a girenler, İslam'ını ortaya böyle koyanlar, ben Müslümanım diye çıkıp haykıran kimseler, müşriklerin ezaları, sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldılar. Olmadık işkenceler yaptılar onlara. ona. Allah Azze ve Celle, işte bu sadette, Ankebut Suresinin ilk ayetlerini gönderiyor. O ilk dönem müminler sıkıntı içerisindeyken bakın ne diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Ahsabannas ey yutraku ey yekulu amennahu ve la yuftenun. İnsanlar imtihan olunmaksızın, denenmeden, sınanmadan iman ettik demekle bırakılacaklarını mı zannettiler. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Yemin olsun ki biz onlardan önceki kimseleri imtihan ettik. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ سَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Allah Azze ve Celle elbette sadıkları, sebat eden kimseleri, sadakat gösteren kimseleri bilir. Ve elbette yalancıları da bilir. اَمْحَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَيْ يَسْبِقُونَ Kötü amel işleyenler, kötülük işleyenler, yani kafirler, bizden kaçacaklarını mı zannettiler. Se <gülüyor> ne kadar kötü hüküm veriyorlar? Men <gülüyor> kane Allah fe inne ecel Allah ile Kim Allah'la karşılaşmayı umuyor ise Allah'ın vaadi ve eceli. Allah'ın takdir ettiği zaman gelecek. Allah'la karşılaşacak. Allah'ın vaadi gelecektir. Ve huves semîu'l O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Ve men cahide fe innemâ fe nefsi. Kim gayret gösterir, cihad ederse dini için gayret ederse, nefsiyle mücadele ederse, Allah'ın düşmanlarıyla mücadele ederse ancak kendi nefsi için cihad etmiş, kendi nefsi için mücadele etmiş olun. İnne Allaha la yunan anil alemin. Allah alemlerden müstağniydir. Yani onların yaptıklarına, insanların yaptıklarına ihtiyaç hissetmez. Çok zengindir Allah azze ve celle. Velledeena amenu ve amilus salihat. İman edip salih ameller işleyenler ve ukeffuranna annu seyyiatihim ve la وَلَنَجْزِيَنَّهَمْ أَحْسَنَا لَب۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Muhakkak ki biz iman edip, salih amel işleyen kimselerin kötülüklerini örteceğiz. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onları mükafatlandıracağız. İşte bu ayetler geliyor kardeşlerim. İbn-i Ceriz, التaberi tefsirinde diyor ki, bu ayetler ilk Müslümanlar, müşrikler tarafından işkenceye uğradığı zaman geliyor. Ve bu ayetlerle onlar bir nebze olsun rahatlıyorlar, ferahlıyorlar. Demek ki bu Allah'ın sünneti değil. Allah Azze ve Celle'nin sünnetin lahı. Yani hak ehlinin imtihanı olup, azap görüp, işkence görüp ve sabretmesi ve o sabredenlerle dinin ikamesi, ayağa kalkması Allah'ın sünneti. Subhanallah. Bu surenin, bu suredeki yani ancak bu suredeki ayetlerin bir benzeri Bera, Tövbe suresinde geliyor. em hasbetüm en tutraku velam ma ya'lemi Allah ilebine cahedümün Sizler Allah sizden cihad edenleri ayırt edinceye kadar bilinceye kadar bırakılacağınızı mı zannettiniz? Velam yattağzu min dunillahi, vela rasulhi. ولل مؤمنين وليجه ve, ve Allah'ın dışında resulünden başka ve müminlerden başka sırdaş edilen kimseleri dost edinen kimseleri sırdaş edilen kimseleri ayırt edinceye kadar bırakılacağınızı mı zannettiniz Yani tayyib tertemiz güzel olan hak olan habits pis olandan ayırt edilecek bu Allahu Teala'nın imtihanı Vallahu <gülüyor> habirum bima taamalon Allah yapmış olduğunuz şeylerden çok haberdardır, hepsinden haberi var. Yine Ali Muran suresinde em hasbetum antedelul cennet ve nema yalemallahin labina jahedu minkum ve yalem sabiriin. Allah cihad edenlerle sabreden kimseleri ayırt dediğinceye kadar cennete gire gireceğinizi mi zannettiniz? Yine Bakara suresinde çok etkileyici bir ayet-i kerime. اَمْ حَسِبِتُمَا اَنْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَئْتُكُمْ مَثَلِ الَّذ۪ينَ خَلًا مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden önce geçen kimselerin başına gelenler, onların bir misli çektiği ezalar sizin başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Sübhanallah. مَسَّتُمُ <gülüyor> الْبَأْسَاءُ وَالدَّرَّاءُ ve zülzilû onlara öyle bir fakirlik yoksulluk öyle bir sıkıntı ve zarar isabet etti ki öyle bir musibet geldi ki başlarına hatta yekûlur rasûlû vellezîne âmenû ma hatta peygamber onların beraberindeki peygamber ve iman edenler peygambere iman eden kimseler dediler ki Allah'ın yardımı ne zaman? O kadar azap görüyorlar, o kadar işkence görüyorlar ki Allah'ın yardımı ne zaman diye feryat ediyorlar. Subhanallah. Ela inna nasrallahi garip. Dikkat edin ki Allah'ın yardımı yakındır diyor. Ama belirli bir süreçten sonra, belirli bir sabırdan sonra, imtihandan sonra Allah cihad edenleri, İman edenleri ayırt edecek. sebat edenleri ayırt edecek. Kendisine şehitler edinecek. Kendi yolunda şehitler edinecek. Kendi yolunda samimi, Allah'ın halis kulları ortaya çıkaracak. Onları insanlara, müminlere, kafirlere izhar edecek. Onların sebatını gösterecek. Ondan sonra Allah Azze ve Celle... Yardımını gönderecek. Allah'ın yardımı yine kendisinin dilemesiyle. Allah Azze ve Celle'nin yardımı müminlerle beraber. O Kur'an'da öyle vaat etmiştir. Müminlere yardım hak oldu diyor. Ve kana hakkan alel müminin. Ve kana nasrullahi hakkan alel müminin. Müminlere yardım hak olmuştur diyor. Bir başka ayet-i kerimede Müminlere yardım bizim üzerimize haktır ve bendereye ait kerimeler. Allah müminlere yardım edeceğine vaat ediyor. Ama belirli bir süreçten geçecek. Belirli bir sabır neticesinde, sebat neticesinde gelecek bu yardım. Bu ister savaşta olsun, ister bunun da aşasında, bütün meselelerde olsun. Önce insandan sabır isteniyor kardeşler, sabretmek çok önemli. Musibetlere, belalala, insanın başına gelen her türlü hoşlanmadığı şeylere sabretmek ve neticesinde de Allah'ın müjdesini elde etmek var. allah Teala böyle halis kullarından eylesin, sebat eden kullarından eylesin. İbn-i Mace'nin Hasan sahih bir senetle rivayet ettiği hadiste Abdullah i̇bn Mesud radıyallahu anh'tan, Diyor ki İslam'ını ilk defa ortaya koyan kimseler bir Resulullah aleyhissalatü vesselam yani müşriklere açıklayanlar Ebu Bekir, Amr, şey, Ammar, Annesi Sümeyye, Süheyb, Bilal ve Miktad El Miktad adındaki sahabeler Resulullah aleyhissalatü vesselamı Allah azze ve celle Ebu Talip'le koruyor. Amcası onu himaye ettiği için. Ebubekir Bekir radıyallahu anhı kavmi yani akrabaları güçlü olduğu için ona da kimse bir şey yapamıyor. Ama diğer saydıklarımız Bilal, Ammar, Suheyb, Miftat bunların hepsi işkence görüyorlar. Müşrikler Bilal'ın dışında hepsine istediklerini yaptırıyor. Yaptırıyorlar. Bilal'e gelince Bilal, işkence görmek nefsine kolay geliyor, sabrettiği için. Onlar da, o müşrikler de Bilal'i öldürme hususunda yani kolay addediyorlar, öldürebilecekleri halde öldürmüyorlar. Çocuklarına veriyorlar. O çocuklar da Mekke'nin dağ yollarında Bilal'i böyle dolaştırıyorlar, eziyet ediyorlar. İp bağlı bir şekilde, subhanallah. Ama o ahad, ahad, Allah birdir, Allah birdir de demeye devam ediyor. İşte Bilal'in imani bu. Allah Azze ve Celle Bilal gibi iman edenlerden eylesin. Ve diğerlerini, diğer o sahabeleri, onlara böyle demirden elbiseler giydiriyorlar. Ateşin karşısına güneşe çıkartıyorlar, yağları, etleri erisin diye, subhanallah. Ammar ve ailesine gelince kardeşlerin Ammar onun babası Yasir yani beni mahsume mevlası yani kölesiydi. Bunlar e, Yemen'den çıkıyorlar. Ka bir kardeşini arama hususunda var. Mekke'ye geliyor bu Yasir Mekke'de e, Ebu Huzeyfe Tübnül Mughira Efendisi bununla anlaşıyorlar. E, onun kölesi oluyor. Nihayetinde eşi Sümeyye ile evlendiriyorlar. Daha İslam'a girmeden önce Yasir'i. Allah Azze ve Celle'de bu Yasir ve Ammar'a şey, Yasir ve annesine Sümeyye'ye Ammar gibi bir oğlan bağışlıyor, Ammar gibi bir çocukla rızıklandırıyor ve bunlar İslam geldiğinde ilk defa İslam'a girenlerden oluyorlar, ilk Müslümanlardan bunlar ve bunlara beni mahzume, mahzume oğulları yani kölesi oldukları kimseler azap ediyorlar, işkence ediyorlar. Böyle kızgın kumlarda, sıcakta, öğleyin en sıcak vakitlerinde onlara dışarıda azap ediyorlar. Ki yani etleri, yağları erisin bitsin diye. Hakimin Cabir'den rivayetinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu Ammar ailesiyle birlikte Eza, cefa görürken, sıkıntı işkenceye tabi tutulurken onların yanına geliyor bakın. Bir taraftan müşrikler, cambazlar, zorbalar iman edenleri azap ediyor. Ali İsmail onların yanına geliyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ebu Şiru, Ale ev veya Ale Yasir'in in ma'idikumü'l cenneh. Ey Ammar, Yahut Yasir ailesi Müjdeler olsun size Sizin yeriniz cennettir diyor Cennet akbar. Orada müşriklere engel olmuyor Engel olma makamında değil Çünkü orada Bir maslahat var Ama onları Cennetle müjdeliyor adeta Sabrettikleri için Sabre devam etmeleri için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları cennetle müjdeliyor Yine bir başka rivayette Ammar böyle ateşte kızgınla sıcaklarda ateşle işkence görürken Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Ya naru kunu berden ala Ammar. Ey ateş Ammar'a serin ol, soğuk ol, selamet ol. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'a serin olduğun gibi diyor. Subhanallah, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte bu ilk işkence gören, bu değerli, sabırlı, sebatkar insanları her zaman övüyor. Onları her zaman medh ediyor. Onları hiçbir zaman dilinden düşürmüyor. Bugüne kadar onların övgüsü devam etti ve devam edecek. Onların adı, Dilan'ın adı neyle yaşıyor? Ahatla yaşıyor. İşkence altında ahat demekle yaşıyor. Öyle tanıdılar. Onlar kahraman, onlar battal kimselerdi. Allah'ın dinini yüklendiler. Bugün de kardeşlerim bedenlerini, ruhlarını kafirlerin ve batıl ehlinin önüne böyle onların mermilerinin önüne, onların silahlarının önüne atacak, karşılarında dimdik duracak kahraman kimseler lazım. Allah azze ve celle insanlar içerisinde, bizler içerisinde öyle kimseleri seçti, seçiyor. Onlar var elhamdülillah. Çünkü Allah'ın dini varsa kahraman da var. Allah'ın dini varsa şerefli, izzetli, Allah'ın dini yükselen, yüklenen insanlar var. Allahu Teala onlara sebat versin. Allah azze ve celle bizleri onların zümresine ilhak eylesin. Bizleri de öyle sebatkar, samimin, sadakat ehli kimselerden eğiliriz. Vallahi sizleri biliyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Hep beraber şahit oluyoruz. Suriye'de, Afganistan'da, Çeçenistan'da, Morada, dünyanın dört bir yanında, Arakan'da, Somali'de, her tarafta Filistin'de, Irak'ta Allah'ın kulları imtihan oluyorlar ve Allah sabredenleri, cihad edenleri oradan ayırt ediyor. Onları derecelerle yükseltiyor. Halimizi çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Çok iyi böyle muhasebe etmek gerekiyor. Onları ziyarete gittiğimizde, bu Hatay, İskenderun'da hastanelerde, öyle insanlarla, Öyle mücahhit kimselerle karşılaştık ki hastanede eli kolu kesilmiş ama hala Allah'ın dini için neler yapabilirim diye düşünen insanlar var. Gözleri böyle ışıl ışıl. Feda etmiş uzuvlarını Allah'ın yolunu Allahu ekber. Bunlar şaka değil, oyun değil. Bunlar gerçek hakikat. İlk Müslümanların yaptığı, gördüğü şeyler onlar görüyorlar. Onlardan bir tanesi bana telefonla çekmiş, anlatıyor. De, bizlerden bazılarını diyor oturttular Ve göbeğe kadar bele kadar soydular Sonra hızar motorunu böyle ağaç geden, kesen hızar motorunu diyor Subhanallah Aldılar ve boynuna dayadılar Ben bunu gördüm izledim yani Allah-u Ekber yürek dayanmaz buna ya Oyun oynuyor adam zalim Boynuna dayıyor tekrar çekiyor Dayıyor tekrar çekiyor Ve kan fışkırıyor O şekilde azap ederek Eziyet ederek vefat ettiriyor. Öldürüyor. Bunları yaşıyorlar insanlar. Geçmişte yaşandı. Bugün de yaşanacak. Yaşanıyor ve ileride de. Kıyamete kadar da yaşanacak. Çünkü Allah'ın dini bedel istiyor. Allah Azze ve Celle'nin dininin kuvvetli, aziz ileriye gitmesi için en üstte olması için Allah Azze ve Celle ve Müminlerin canlarını ve manlarını cennet karşılığında satın alıyor. Allahu Ekber. Ammar'a diyor ki, Ammar geldiği zaman Ali sallallahü ve selam hani onu medet diyor dedik ya, işkence görenlerden birisi Ammar. Ammar Ali vesselamın ve yanına gelmek için izin istediğinde Ammar'a izin verin diyor ve ona merhaba bir tayyib mutayyib ey hoş güzel kimse ve güzel olmuş kimse tayyib olmuş kimse merhaba diyor ona özel bir ilgi gösteriyor çünkü Allah yolunda eziyet görmüş bir insan Bir başka hadiste diyor ki Ammar diyor Ammar kemiklerine kadar, iliklerine kadar imanla doludur diyor. Allah-u Ekber. Ammar diliyle aleyhisselatü vesselam hakkında azaptan dolayı, işkenceden dolayı konuştuğu halde Ammar iliklerine kadar imanla doludur diyor. Subhanallah. Evet. Bu kafirler, müşrikler Ammar'a ve göz önünde annesine babasına eşkence ettiklerinde <gülüyor> ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında bir takım, bir takım sözler söylüyor. Ve ağlayarak Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, nedir senin sıkıntın? Ey Ammar nedir? Sakladığın şey nedir deyince... Diyor ki, şerdir ey Allah'ın Resulü. Şöyle şeyle oldu. Ben senin hakkında konuştum. Dinin hakkında konuştum diyor. Aleyhissalatü vesselam, kalbinde ne hissediyorsun diyor. Kalbinde ne var, ne hissediyorsun? Diyor ki, imanla dolu, imanla mutmain olduğunu hissediyorum kalbimin diyor. Ey ammar, eğer diyor tekrar sana işkence edenlerse aynı şeyleri gene söylerim. Subhanallah, Allah Azze ve Celle, Nahl suresindeki ayet-i gönderiyor. İlla men ukrihe ve kalbihum mutmainnun bil iman. Ancak kalbi imanla dolu olduğu halde icbar edilen kimse, kanıyla, canıyla zorlanan kimse müstesnadır. Onun dilinin söylediklerinden dolayı sorumluluk yoktur diyor. Allahu akbar. Ammar'ın babasını öldürüyor müşrikler. Annesinin de fercine, karnına Ebu Cehil Allah ona lanet etsin. Ebu Cehil karnına mızrağı saplıyor ve o şekilde gözünün gözünün önünde öldürüyorlar. Ve İslam'da ilk şehit düşüyor. Allahu Ekber Sümeyye. Soruyorlar ne koyalım çocuğumuzun ismini diye. Sümeyye koy. Sümeyye İslam'ın ilk şehidi. Abuk subuk isimler konuluyor. Allah'ın Resulü'nün ashabının isimlerini koy. Peygamberlerin isimlerini koy. Onları yaşat. Onlarla beraber ol. Onların hayatını öğrensin çocuk. Bilal Habeş radıyallahu anh'a gelince Bilal bin Rabah Ümeyye bin Halef'in kölesi Ümeyye bin Halef'in kafirlerin azınlarından bir tanesi Cümha oğullarından Mekke'de ve annesi de onlardan birinin bu Cuma oğullarından birinin cariyesi Bilal'in yaşantısı İslam'dan önce çok rakip hoş bir latif bir yaşantıya sahip. İslam geldiği zaman Ali Sıratı ve Sırama işittiğinde <gülüyor> hemen Müslüman oluyor. Bilal Habeşi <gülüyor> radıyallahu anh. Bilal'i de az önce söylediğim gibi kızgın kumlara çıkartıyorlar. Onu en sıcaklarda işkenceye tabi tutuyorlar. Ve karnının üzerine Taşlar koyuyorlar, kızgın taşları koyuyorlar o sıcaklarda. Ama o o taşların altında ahad ahad Allah birdir, İslamdan başka din tanımadığını, İslam olduğunu Müslüman olduğunu her seferinde ikrar ediyor. Böyle sebatkar bir insan. Evet. Habbab, Habbab radıyallahu anh'a gelince o da Ümmü Enmar, Huzâ kabilesinin, Huzâ kabilesinden Ümmü Ammar adında bir kadın satın alıyor. Mekke'deki bir çarşıda. Habbab, Necid ahalisinden, Necidli, ailesine diğer kabilelerden hücum ediyorlar ve ailesini, onların hayvanlarını alıp götürüyorlar, sürüp götürüyorlar. Nihayetinde onu da köleleştirmiş oluyorlar. Bu Ümmü Enmar Ümmü Enmar Habbab'ın Müslüman olduğunu işitince işkence etmesi için kardeşini sıbayı görevlendiriyor. Erkek kardeşini görevlendiriyor. işkence etsin diye. Onu da aynı şekilde <gülüyor> Vücuduna taş koyuyorlar. Ve sıcak demirlerle, böyle sımsıcak demirlerle ona işkence ediyorlar vücuduna. O adam, o e, Ümmü Emmer'in kardeşi, bu Habbab'ın saçlarını yoluyor. Boynunu büküyor böyle, öyle bir şiddetle büküyor ki, Subhanallah, eziyetin binbir türlüsü yani. Buhari'de rivayet edilen bir hadisler kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Kabe'nin yanında üst kıyafetini kendisine yap, yastık yapmış bir vaziyette otururken istirahat halindeyken ashab şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bizim için istiğfar etmeyecek misin? Bizim için dua etmeyecek misin? Şikayet ediyorlar yapılan işkencelerden, sıkıntılardan dolayı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, yemin olsun ki sizden önceki kimseler öyle azap edilirdi ki, onlardan bir tanesine kuyu kazılırdı ve o kuyunun içerisine atılır ve testere, başının üzerine konur, o testere ile ikiye bölünürdü. Allahu akbar, la ilahe illallah. Bugün de aynısını ve benzerini yapıyorlar işte. Ve böyle olduğu halde bu kimse diyor, dininden vazgeçmezdi diyor. Dininden dönmezdi. Böyle sebatkar insanlar. Vallahi diyor Allah emrini tamamlayacaktır. Ta ki Sana'dan, Yemen'deki Sana'dan, Hatra Mevte kadar, Arabistan'ın bir ucuna kadar Sadece Allah'tan korktuğu halde yolculuk edecek bir kimse, sadece Allah'tan korktuğu halde yolculuk edecektir. Yani kimse ona iyileşemeyecektir diyor. Bu hale gelecek İslam demek istiyor. Müslümanlar bu kadar güven ortamı içerisinde olacaklar. Ama sabretmeyi tavsiye ediyor. Subhanallah. <gülüyor> Lakin diyor siz, وَلَاكِنَّكُمْ <gülüyor> تَسْتَعْجِلُونَ <gülüyor> Acele ediyorsunuz. Evet Allah'ın yardımı yakın ama kulun acelesiyle değil. Allah'ın dilediği bir zamanda. Bir gün bu <gülüyor> Habbap Ömer radıyallahu anh'ın yanına geliyor. Ömer radıyallahu anh ona diyor ki yaklaş. Bu meclis, yani bu oturduğumuz meclis Ammar hariç senden daha hak sahibi olan, daha layık bir kimse yoktur diyor. <gülüyor> Ammar işkence gördüğü için. Habab da sırtını açıyor. Müşriklerin yaptığı işkenceleri gösteriyor. Ve diğer sahabeler. O ilk dönem, ilk işkence görenlerden Ebu Fukeyhe, Amir İbni Fuheyra, Müzdeyr, Ümmü Ubeyz, ve nehdiye, bunların hepsini hepsini istisnasız işkenceye tabi tutuyorlar. Ellerinden gelenleri arkalarına koymuyorlar. İntikamları, hırsları, bu müşriklerin intikam ve hırsları iyice ortaya çıkıyor. Yani rahatlamak için bin bir türlü işkenceye tabi tutuyorlar. Bütün bu işkenceler karşısında kardeşlerim bu sıkıntılı, zor, sancılı bir dönemde evet. Kur'an'la, Allah azze ve Celle'nin vahyi ile, vahyi ile moral buluyordu. Allahu Teala o sıkıntılı kimseleri, o azap, işkence gören kanlarıyla, mallarıyla, canlarıyla işkence gören, sıkıntı gören kimseleri şu söyleyeceğimiz ayetlerle moral veriyor. Onları tedavi ediyor. Adeta. Birincisi, bu hususta birinci mesele, vahiy, yani Kur'an gelen ayetler, o dönemdeki gelen, inen ayetler kardeşlerim, gece kıyamda, gece namazında Allah Azze ve Celle'ye sımsıkı bir bağlılık ve güven duymaya yönlendiriyor. An yani Allah Azze ve Celle'ye bir itimat. Ama gece namaz kılar. Ya bakın bir taraftan işkence görüyor. Sıkıntı görüyor. Azap ediliyor. Yorgun, bitkin, belki de uzunları çalışmıyor ama gece namazı isteniyor. Geceleyin kıyam isteniyor bunlarda. İlk dönem Müslümanları, biraz sonra söyleyeceğim. Onlara hadiste geldiği üzere iki tane namaz var. Bir sabah bir de geceleyin. Bir sabah bir de geceleyin. Ve gece ibadeti çok uzun. Ve sebbih bihamd-ı rabbike bil aşiyi vel İşte bu ayet-i kerimenin mucibi yani gereği onlar. Sabah ve akşam namaz kılıyorlar. Rabbini Rabbini geceleyin ve sabah vakti tesbih et diyor. Sonra bu husustaki yani gece ibadetiyle ilgili e, önem, gece ibadetine verilmesi gereken intizam, gece ibadetiyle müminlerin rahatlaması Allah'a sımsıkı bağlanmaları Müzzemmil suresinin ayetleriyle iyice pekişiyor. Ya eyyühe el müzzemmil kumilleyle illa qalila, Ey örtüsüne bürünen gecenin az bir kısmı müstesna geceleri kalk. <gülüyor> yani namaz için kalk. Nusvehu en gusminhu qalila, yarısında Yahut birazcık azalt. evzi aleyhi biraz yahut biraz fazlalaştır. Warat tilinül Kur'ane tertil ve Kur'anı tane tane, sakin sakin oku. İnne senen, innasenul kıy aleyke kavlen tebil. Muhakkak ki biz sana ağır bir söz indireceğiz. Yani vahyin gereğini yapacaksın sen. Bu çok ağır bir sorumluluktu. İnne nâşetel ve Muhakkak ki gece okuyuşu kalbe tesiri etmesi bakımından daha şiddetli, daha tesir edici ve okuyuş bakımından da daha sağlamdır. İnne leke fi'n-nahâri sabahan Muhakkak ki gündüzdeyinizse senin için uzun bir meşguliyet var. Ama geceleyin Kalkma, namaz kıl diyorsun subhanallah. Ve <gülüyor> Rabbinin ismini tesbih et. An ve tam bir yönelişle yönel. Rabbul mashriq vel la ilaha O doğunun ve batının Rabbi. Ondan başka ilah yoktur. Fetahhuhu vekila. Onu vekiledim. Yani ona güven. Vesbir ala ma yekuluna vehjurhum Ve söyledikleri şeylere sabret. Onları güzel bir terk edişle terk ettiyor. Kardeşler burada gece namazına, gece namazına son derece, son derece itina gösteriliyor. Ona önem veriliyor. Öyle bir yani sıkıntı anı ki, işkence içerisinde, sıkıntı içerisinde daralmışken geceleyin rahatlanması isteniyor. Bunu Allah Azze ve Celle hem Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onun tahtında onun aşağısında bütün müminlere emrediyor. Bu ilk dönemki kimselere farzdı bu gece ibadeti. Uzun uzun. İlk dönem müminlere farzdı. Gece ibadeti deyip geçmemek lazım. Vallahi gece ibadeti bir insan için Tabii beş vakit namazını kılan bir kimseler için söylüyorum. Bazı insanlar beş vakit namazı kılmıyor, farz olanı kılmıyorlar, gece ibadet yapıyorlar. Hiçbir şey ifade etmez söylüyorum. Bunu açıkça söylüyorum. O na kılınan nafile namazlar hiçbir şey ifade etmez. Çünkü bu konudaki deliller ve onun işaretleri var. Bir insan Allah'ın emrini yerine getirmezse, nafile ibadetlerine ne kadar yaparsa yapsın hiç bir yok. Allah Azze ve Celle'nin farz kıldığını yerine getirdikten sonra gece ibadetine devam eden kimseler için müjdeler var. Onlar kanetin olan kimselerden. Sizden Allah rızası için dua istiyorum. Benden kardeşlerim sürekli dua istiyorlar. Biz de onlara dua etmeye çalışıyoruz. Ben de sizden istiyorum Allah rızası için. Bunu işiten herkesten istiyorum. Benim için dua edin. Gece ibadetinde devamlı olmak, gece ibadetinde uzun uzun Kur'an okuyabilmek için bana dua edin. Allah rızası için bunu sizden istirham ediyor. Eğer bizler geceyi kayım edebilirsek, özellikle insanlara bir şeyler anlatan kimseler geceleyin ibadet edebilirlerse hakkıyla, takvalı olunlarsa, Allah azze ve celle Onların eliyle, onların diliyle birçok insanın ıslah olmasına ıslah olmasını sağlayacak. Bir insanın anlattığını yaşaması gerekiyor. Allahu Teala önce bunu benim nefsime nasip etsin ve sizlere de nasip etsin. Geceleyin dünyanın istirahatini selam sabaha kadar uyumuş bir kimse Sabah namazında kılmamış bir kimse için diyor, şeytan onun kulağına işemiştir diyor, subhanallah. Şeytan, bir insan uyuduğu zaman üç, üç tane düğüm atar. Eğer kalkar Allah'ı zikrederse, o düğümün biri çözülür. Abdest alırsa ikincisi çözülür. A, namaz kılarsa üçüncüsü çözülür ve sabaha neşat yani canlı bir şekilde erişir diyor. Neşeli, dolu bir şekilde, gecesini değerlendirmiş bir şekilde erişirdi Vallahi salihlerin ahlakı bu. Vallahi peygamberlerin ahlakı ve onların ameli, salih amel. Farz namazlardan sonra Allah'a en sevgili namaz gece namazı. Allah'ım bize nasip et ne olursun Ya Rabbi. Allah rızası için bu dua istiyor. Ahmet bin Hambel'in rivayet ettiği bir hadiste Ayşe radıyallahu anh'dan Anha'dan diyor ki Allah azze ve celle bu Müzzemmil suresinin ilk ile gece ibadetini o dönemki müminlere pas kıldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam ve ashabı bir sene boyunca 12 ay 12 ay ibadet ettiler ve ayakları şiştiriyor. Subhanallah. Sonra bu surenin sonunda gelen ayetler ile hafifletildi. Ve gece ibadeti müminler için artık tatavvu, nafileye dönüştü. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın için ise farziyet devam etti. İbn Cerir'in rivayet ettiği bir nakilde nakle Ebu Abdurrahman'dan naklinde diyor ki bu müzemmil suresi indiği zaman bir sene boyunca diyor namaz kıldılar. Ayakları ve bacakları hastalandı diyor ashabın Allahu ekber. Sonra fakra u ma teyassara min veya fakrahu ma min el Son ayetler, son iki ayet Kur'an'dan gele, kolayına geleni oku ifadeleriyle artık gece ibadeti farziyetten müstehaba düştü. Ve insanlar diyor rahatladılar. Evet bugün müstehab olarak devam etmek. Ama o günkü canlılığı, lezzeti, değeri neyse bugün de aynı gece ibadetim O kalkmamış, müstehab olarak devam ediyor. Yeter ki bunu yakalayabilelim. O ibadeti yakalayan, Allah'a ibadet ettiği için mesrur olan kimseler müjdeler olsun. Allah Azze ve Celle onu, o kimseleri cennetlerle müjdeliyor. Ölünceye kadar Allah'a ibadetten geri kalmayalım inşallah. Allah Azze ve Celle kendisine surur mesrur ile, sevinç ile ibadet edenlerden eylesin haz alanlardan eylesin. Gecesinde de, gündüzünde de. Evet, bu merhalede ikinci önemli husus azap gören, işkence gören yahut zindana atılmış, hapse atılmış müminleri kurtarmak için gayret göstermek. Bu hususta öne geçen, yarışı kazanan Ebu Bekir radiyallahu anh <gülüyor> malını işkence gören o garip kimsesiz köle olan müminleri kurtarmak, azat etmek için harcı adeten hiç çekinmeden bilalı alıyor ve azat ediyor. Bilalı bu Umeyye'nin elinden işkence yapanların elinden alıyor ve onu azat ediyor, kurtarıyor. Haber verildiğine göre Ebu Bekir radıyallahu anh bunun gibi yedi kişiyi alıyor, işkenceden kurtarıyor, parasıyla satın alıyor köle oldukları için ve azat ediyor. Yani hürriyetine kavuşturuyor. Amir bin Füheym, Bilal, Nüzeyr, Ummu Ubeyiz, Nehdiye ve onun kız kardeşi. Bunları satın alıyor ve azat ediyor kardeşler. İbn İsa'nın eee Siyer adlı kitabında zikrettiğine göre bu Züneyr e, adındaki sahabenin Gözleri işkenceden gidiyor Görmez hale geliyor Müşrikler diyorlar ki Sen diyorlar Yani bu e, Kimsenin gözü Veya senin gözün Ancak e, Lat ve Uza kutlar biliyorsunuz Yani sen Müslüman olduğun için Bu Lat ve Uza Sana bu musibeti verdi Bundan dolayı sen körleştin diyorlar. Kadın da diyor ki bu böyle midir? Böyle mi söylüyorsunuz? Vallahi diyor bu böyle değildir. Yani sizin iddia ettiğiniz gibi değildir. Yani bu Allah Azze ve Celle'nin bir imtihanıdır demek istiyor. Böyle yakın bir imandan sonra Allahu Teala onun gitmiş gözlerini, kör olmuş gözlerini geri veriyor. Allah. Şimdi mükafata bak. Daha dünyada alıyor mükafatını. La ilahe illallah. Allah'a azze ve Celle teslimiyete teva. Yine bir hadiste hakimin rivayet ettiği hasen bir senetle rivayet ettiği hadiste Ebu Bekir'in babası Ebu Kufa, Kuhafe. Mekke'nin fethinde Müslüman oluyor bu. Saçı başı ağırmış bir vaziyetteyken. Ama Mekke döneminde o işkence esnasında müşrik. Ebubekire Bekir'e diyor ki, oğlum diyor, sen diyor bu köleleri azat etmeye devam edecek misin? Belki diyor kavmin akrabaları yani bu Kureyş seni diyor kırbaçla engelleyecek olunlarsa, sana yani bu işi yaptırmayacak olurlarsa yine de sen diyor azat etmeye devam edecek misin? Yine bu işkence gören kimseleri alıp kurtarmaya devam edecek misin? Belki de diyor yani seni de, sana da, sana da işkence edecekler. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh, ben ancak istenilen, arzu olunan bir şey yapıyorum diyor. Yani anca, izzetten, şereften, herhangi bir şeyden dolayı değil... Allah azze ve celle'nin vecihini, yüzünü istediğim için bunu yapıyorum. Ondan sonra da bakın Ebubekir radıyallahu anh'la ilgili şu ayetler geliyor. Leyl suresi. Fe emmen a'ta ve Kim verir malını, verir harcarsa ve sakınırsa takvalı olursa ve sadaka bil ve güzel olanı da tasdik ederse yani İslam'ı fe Fesenü yesiru hul ona kolay olanı hayır amelleri kolaylaştıracağız. Ve emmen benbeh ile kim cimrilik yapar ve müstahne olur uzak durursa ve ke debe güzel olanı da yalanlarsa fesenü yesiru hul lil usra zor olanı ona kolaylaştıracağız. Ve ma yughni anhu maluhu İza teradde düştüğü zaman, acziyete indiği zaman mal ona hiçbir şekilde fayda vermedi diyor. İnne aleyna lel hüde, hidayet bizim üzerimizedir. Ve inne lena lel ahirete vel ula, ahirette dünya bize aittir. Fe enzertukum naran telavva, ben sizi diyor alevli ateşle uyardım. لَا يَسْلَاحَا اِلَّا الْاَشْقَى Oraya ancak bedbah, kafir olan kimseler atılacaktır. <gülüyor> اَلَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّا O yalanladı ve geri döndü. Yüz çevirdi. وَسَيُّ جَنَّ بُهَا etka. Muttaki olan kimseyi biz oradan kurtarırız. O ateşin içerisinden. اَلَّذ۪ي يُعْتِ مَا لَهُ O malını veren ve temizlenendir. Müjdeler olsun o kimseler. Malını Allah yolunda harcayan, Allah'ın dini için harcayan kimselere müjdeler olsun. Allah Azze ve Celle onlara fazlından, rahmetinden artıracak. Allah zengindir, insanlar fakir. Allah zengindir. Ve en fukara, sizler fakirsiz. Hepimiz Allah'a muhtaciz. Zengin ve fakir olarak. Ancak Allah'ın fazlından zenginleştirdiği kimseler harcadıklarında vallahi Allah için harcanlarsa mallarından bir şey eksilmeyecek. Bunu Kur'an vaat ediyor. Fatır suresinde Fatır suresinde kim bir şey malı ben harcarsa, infak ederse Allah ona yenisini, yenisini yerine yenisini verecektir diyor. Subhanallah. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh, azap gören, işkence gören, sıkıntıda olan müminleri kurtarıyor. E bir Müslüman, salih bir kimse, haksız yere, herhangi bir zindanda, sicinde, hapishanede ise, Türkiye'de veya bir başka yerde veya onların elinde eziyet görüyor, parayla, fidye karşılığında bir insan alabiliyorsa, bu ne güzel bir davranıştı. Bu şerefli bir davranış. Bu Allah Azze ve Celle'nin sevdiği Ebu Bekir'in ahlakıdır bu. Allahu akbar. Allah azze ve celle imanlı, samimi zenginleri çoğaltsın aramızda. Son olarak kardeşler, üçüncüsü, böyle bir dönemde, böyle bir sıkıntı esnasında nefsi zapt etmek ve ihlas ve samimiyeti Sabrı böyle iliklere kadar hissetmek, o şuurda olmak ve menheci metodu, kitap ve sünnetin menhecini bozmamak. Menhec üzere, belirli bir metod üzere, yol üzere devam etmek. O hususta istikrarlı olmak. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam o dönemde kuvvete kuvvetle karşılık vermedi. Hiddete, hiddetle karşılık vermedi. Yani o işkenceler yapılırken kendisinde yapıldığında geçtiğimiz derslerde gördüğümüz üzere beddua etti. Yani bir karşılık vermedi. Eliyle. Ondan sonra gücüyle, kuvvetiyle veya müminlerin, ashabın gücü ve kuvvetiyle bir karşılıkta bulunmadı. Neden? Neden? Çünkü ashabının, sahabelerin ileride gelecek hayatını düşündüğü için ve davetin selametine olan düşkünlüğü için bu İslam daveti salimen yayılsın diye. Yani bu daveti, İslam davetini batıl sindirmesin, hakkıyla yerini bulsun diye adeta ve vesselam sabret. Belki de o dönem müşrikler müminlerin tüm mallarını da isteyeceklerdi. Ne var ne yok alacaklardı ellerine. Evet bir ambargo dönemi geçirmişlerdir. İleride geleceğiz ona. İlk işkence gören müminlerden maddi anlamda bütün varlıkları müşrikler tarafından talep edilip alınıp talan edilebilirdi. Ama o dönemde bunun yapılmaması onlar için bile önemli bir şey. Sabrettiler, karşı çıkmadılar. Hepsi birer maslahat sebebiyleydi. Her şeyin bir zamanı var. Eğer çocuk dünyaya gününden önce gelirse, özellikle belirli aylardan önce gelirse, örneğin hatırladığım kadarıyla, 7 aylıktan daha önce gelirse ölme ihtimali, ölü doğma ihtimali veya çok az yaşama ihtimaliyle karşı karşıya. Allah'ın takdiri, Allah'ın hayat vermesi müstisna. İşte önemli işler, yeni doğan e, İslam daveti yahut da gelişen İslam daveti de böyle. Zamanından önce ortaya çıkmaması veyahut da onun için e, mukavemet, karşı çıkış yapılmaması gerekiyor. Aleyhisselatü vesselamın Yaptığı gibi. O dönemde o maslahatı, o güzelliği gö gözettiği için aleyhissalatü vesselam karşı çıkmamıştı. Neseyinin rivayet ettiği, i̇bn Abbas'tan rivayet ettiği bir hadiste bakın bu konuya şöyle e, işaret ediliyor. Abdurrahman bin Av diyor ki <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Mekke'den Nebi'ye geldiler ve dediler ki Ey Allah'ın Resulü biz müşrik iken güçlüydük, izzet sahibiydik. Ancak iman ettik, zelil olduk. Yani aşağılanmış insanlardan, zor durumda kalan işkence görmüş insanlardan, işkenceye tabi tutulan insanlardan olduk. Yani neden böyle diyorlar? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben asla emrolundum. Savaşmayın. Karşı çıkmayın diyor. Huzul affe ve emir bil urfi ve aridenil cahilin. Aff yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çekin. Aleyhissalatü vesselamın ilk dönemde emredildiği, olunduğu şey buydu. Ammar ve ailesi göze önündeyken, göze önünde işkence edilirken, hiçbir şekilde adamlarını yani ashabını çağırıp karşı koymuyor. Hepsi bir mastahat sebebi. Yoksa onlara acımadığı için değil. Sabredin karşılığında cennet vardı Ve onların kanları, onların şehitlikleriyle İslam safa sağlam binalar üzerine gidiyor. Evet kardeşlerim. İlk dönemde aleyhissalatü vesselam ben diyor afla bulundun savaşmayacaksın diyor. Sonra Medine'ye geldikleri zaman Medine'de artık savaşla emrem oluyor. Savaş emri geliyor. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve diye, diğer e, seriyelerde, gazalarla, cihatlarda hepsinde artık savaş emrine, savaşa, cihada izin verilmiş oluyor. Bunların hepsi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önderliğinde. Nebevi, yani peygamberliğin öngördüğü bir metotla gidiyordu. allah Teala bundan sonra da müminlere, tüm kardeşlerimize, dünyanın her yerindeki kardeşlerimize Peygamber Aleyhisselatu vesselamın metoduyla metodlanmayı, onun yolundan gitmeyi nasip etsin. Azap gören, işkence gören, sıkıntıya duçar olan ne kadar kardeşimiz varsa zindanlarda, hapishanelerde müşriklerin, kafirlerin Zalim ve zorbaların elinde olan kimselere yardım et. Onlara sebat vers. Onların ecirlerini kat kat artırsın. Biz de böyle bir imtihanla karşı karşıya karışlar. Bize de sebat versin. Ayaklarımızı sabit kılsın. Hâzâ vallâhu aleyh. Sallâllâhu aleyh.